Oh yeah. Çıkkastı. Kainat, Bugün 18 Ekim Salı. Yıl 2011, ay 10, gün 291, Hızır 166. 1432 Hicri Zilkade 21, 1427, Rumi Ekim 5. Günün malumatı. Havaların soğumaya başladığı gün, bu günlerde yavaş yavaş kışlıklarınızı çıkarırken bazılarının küflenmiş olduklarını fark edip endişelenmeyiniz. Küfü gidermenin en basit yolu küflü eşyayı yıkamaktır. Eğer yıkanamayacak cinstense eşyanızı amonyakla silebilirsiniz. Emek listesi gün 291. Etli bulgur, zeytinyağlı kereviz, havuç salatası, meyve. Büyük Yüksel Saatli Marif tarzı. Takvimi play I roll over beethoven i gotta hear it again today you know my temperature rising the jukebox blowing the fuse my heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues i roll over beethoven tell chikowski the news i got the rocking pneumonia i need a shot of rhythm and blues to rolling off the rider, sitting down at a rhythm review I roll over beethoven they're rocking in two by two well if you feel it and like it go get your lover then reel and rock it roll it over then move on up just a try for further then reel and rock with one another roll over beethoven dig these rhythm and blues She wiggle like a glow worm Dance like a spinning top She got a crazy partner You ought to see him real and rock Long as she got a dime The music won't never stop A rollover, a big Herkes. Açık Radyo 94.9 949.acikradyo.com aynı zamanda ve Açık Gazete başladı Ömer Madremayırıl Gaz ve Gürkan Reis'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Charles Edward Anderson Berry'de e bir günaydın ya da Çak Beri tabii herkesin bildiği adıyla öyle söyleyelim. 1926'da bugün doğmuştu. Kendisinin 85. yaş günü bugün. Ve Amerika'nın en önemli rock and roll öncülerinden bir tanesi, rock and roll müziğinin yani ya bir ya iki numaralı öncüsü sayılabilecek gitarist şarkıcı ve besteci şarkı yazarı aynı zamanda bütün o dönemde savaş sonrası Amerika'nın özellikle de siyahi gençler arasındaki böyle sıkıntıyı oldukça komik ve ilginç kelimelerle de dile getiren yeni bir müzik türünü arayışlarının aralarında bulunan birisi. Ve onun Rollover Beethoven adlı tam 55 yıl önce piyasaya çıkmış şarkısıyla bu anmayı gerçekleştirdik. Yıl dönümünü kutladık. Ustanın diyelim ve kendisinin ya Beethoven şöyle ne olur biraz kenara dön, kenara çekil, Tchaikovsky'ye de haberi ver, yeni bir müzik geliyor diye de sözünü ediyor. Gelmekte olan buna devrim denebilir miydi bilmiyorum ama rock n roll'da büyük bir dönüşüm dünyada yarattı. Onun sözcülerinden biriydi. 55 sene sonra da şöyle dışarıda sıcaklığın 5 derece olduğu karanlık sonbahar günlerinde hala... İnsanın içini ısıtıyor diyeyim. Evet kesinlikle öyle. Yani devrim miydi bilmiyorum ama güzel. Evet çok... ...hoş... ...şeyler var. fakat canına okumakta da... ...gecikmediler tabi... çak de... ...o da ayrı bir hikaye. Siyahların müziği o kadar kolay... ...yaratılabilecek gibi... ...bir devrim yaratacak gibi sayılmıyordu. Neyse onun hikayesine ayrı geçelim. Şimdi... ...günün haberlerine bakalım... ...bir saat içinde biraz hızla... ...özetleyeceğiz... ...birinci ayına... ...girmiş bulunuyor... ...Occupy Wall Street... ...Wall Street'i işgal hareketi... ...ve gittikçe... ...büyümeye devam ediyor... ...bankada da 300 bin... ...doları oldu biliyorsunuz... ...dün haberini vermiştik yatırımlar ona yatırdılar... ...özel bir... ...topladıkları bağış yani destek bağış. için... ...sürdürmeleri için... 300 bin'e çıkmış. Bu arada New York şehrinde örneğin yani bu Wall Street önündeki gösterinin başladığı şehirde %67 şehrin eyleme destek veriyormuş böyle anketlerde var. Evet, çeşitli anketlere de dün değinmiştik. Çok büyüme şeyi gösteriyor doğrusu ve gittikçe de poliste ve özellikle bu mali sınıflarda da ciddi problem belirtileri yarattı. Polisin sertleştiği de gözüküyor. En önemlisi de La Guardia Place adlı meydanda New York'ta güvenlik kuvvetleri bir Citibank'ten 23 müşteriyi tutuklamış olduklarını da görüyoruz. Sebep paralarını çekmeleri. Çok ilginç bir olay. Elimizde sesi de var. Buna Müşt biraz değineriz. Evet. evet. Müşteriyim diye bağırmasına rağmen sivil polis Yemezler deyip kadını al aşağı ediyor, çekip götürüyor. Ama bütün dünyada da yüz binlerce kişi protesto etti. Çok önemli ve durdurulması, önüne geçilmesi şimdilik çok zor gözüken bir şey var. Bir ayını doldururken bir harekete dönüşmekte olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili... Dünyanın önde gelen analistlerinden de çeşitli dallarda ilginç değerlendirmeler var. En önemlilerinden biri de Emmanuel Wallerstein. O, Occupy Wall Street'in muazzam başarısı, inanılmaz fantastik başarısı diye bir hareket olduğunu da tescil eden ve dört evreyi de or, hangi evrelerden geçtiğini söyleyen ve tehlikenin de nerede olduğunu belirten aynı zamanda ilginç bir yazısı var. Paul Krugman'ın da işgal hareketinin büyümeye devam ettiğine dair bir yazısı var. Ve Chris Hedges'ın da artık too big to fail lafı vardı ya. Fazla evet. büyük olduğu için başarısız, yani şey yapamaz, iflas edemez diye bankalara bu hareket de fazla büyük olduğu için artık başarısız olamaz diye Bayağı ilginç bir yazısı var. Özellikle de işte bu çöp e, temizleme gaye, gayesiyle orayı temizlemeye çalışan New York belediye başkanı ve polislerin nasıl geri çekilmek zorunda kaldıklarını ve gerçek bir ilk defa, uzun bir süreden beri ilk defa mücadele karşı mücadele verilmesinin önemli örneklerinden biri olduğunu söylüyor ama polis de müthiş bir şeye girişmiş durumda. Ayrıca bunları bölücü ve komünist filan ilan eden Kane diye bir adam Herman Kane Cumhuriyetçi Parti'nin siyahi liderlerinden birinin de en ağır konuşanlardan biriydi. <gülüyor> Kok biraderlerle çok et gizli bağlantıları, parasal bağlantıları ortaya çıkmış. Onu da söyleyeyim. Artık her şey kabak gibi ortaya çıkıyor. Yani şey, siz bir adam gibi iş bulun kendinizi önce demişti. Fakat meğerse kendisi bayağı satılık konumda imiş. Evet, bundan ıı, özetin ötesine geçtiğim farkındayım ama çok hareket edici bir insanı hareketlendirici bir durumu var o zaman madem özetleri geçtiniz buradan devam edelim direkt. Hiç diğer haberleri de yeri geldiğinde veririz evet bir de yani işte iklim haberleri var önemli olarak belki onlara e, şey yapabiliriz İstanbul'un ortasında donarak ölen insanlar da var Bangkok'ta tehlike devam ediyor Vietnam'da sel felaketinde ölenlerin sayısı yükseliyor bir de, bir de saldırılar ve ölümler var. Onları da söylemeliyiz hemen arkasından belki. Suriye'de ölü sayısı 28'e yükselmiş durumda. Yemen'de 18'e yükselmiş durumda ölenlerin. Bağdat'ta bombalı saldırı 7-18 yaralı. Kaddafi'nin küçük oğlu hamisinin öldüğü doğrulanmış. Genel Kurmay Başkanlığından da Er vefatı vefatıyla ilgili çıkan basında çıkan haberler hakkında al, açıklama yapılmış ve bunun münferit bir olay olduğu maksatlı kişi ve çevreler tarafından münferit olayların genelleştirilerek TSK'yı Türk Silahlı Kuvveti'ne tartışmalar içine çakma çekme çabalarının yürümeyeceğini söyleyen bir açıklaması var Hizbullah yanlıları da serbest bırakıldı eh, haberler aşağı yukarı bununla bir de tabi Gilad Shalit karşılığında İsrail ve Hamas arasında tarihi bir takas sonucu 1027 Filistinli'nin teslim edileceği var evet, tahliye edileceği o, İsrail Yüksek Mahkemesi'nden de onay çıkmış bu anlaşmaya Şimdi bekleniyor bu takas artık. Evet, Başbakan Erdoğan'ın açıklaması var yeni anayasa konusunda. BDP'nin de İçişleri Bakanı hakkında gen soru önergesi var. Onu da e, vermeye çalışırız. Pekala, şimdi dönelim dünyanın gündemin en önemli meselesine e, tekrar Occupy Wall Street, Wall Street'i işgal hareketi birinci ayını tamamladı ve bu sırada bankada 300 bin dolar katılımcılarda yaratmış oldukları etkinin toplumu daha dalga dalga etkileyeceğini ve bir değişime yol açacağını umduklarını belirten bir haber var. Associated Press'ten Verena Dobnik yazmış. Fakat asıl ilginç olan şey şu ki yüz binlerce kişi gelirken bir ayını doldururken yani bütün dünyada Laurie Penny'nin de Independent gazetesinden yazdığı şu bütün dünyada yeni bir ruh hali hakim oldu ve iktidar halk tarafından yeniden ele geçiriliyor diye bir yani yani 1968'den bu yana görülmüş en büyük hareketlerden biri olarak karşımıza çıkıyor artık bu açık seçik görülmeye başlandı deniyor ve mesela cumartesi gecesi muazzam bir şey oldu binin üzerinde şehir ve kasabada dünyada her meslekten her Hayatın her kesiminden gelen insan sokaklara doluştu ve uluslararası bir eylem günü yaptı. Bütün bunlar neye karşı işte kesintilere, bu kesintiler uygulanmasına ve şirketlerin sonu, gel sonu gelmek bilmeyen yönetme ve para hırskar hırsına karşı. Yani sonuç olarak. Lori Penn'nin ağzından ilk defa duymuştuk bir kez daha tekrarlamış yorumcular gerek siyasetçiler gerekse medyadakiler kesinlikle anlamıyorlar bu insanlar ne istiyor diyorlar ama anlamadıkları da işgalin kendisinin talebin ta kendisi olduğu diyor yeni pratik bir politika biçimi yani e, temsili demokrasiden artık tamamen ümidini kesmiş olan ve buna e, rejime demokrasi sistemine karşı olan insanların bir baş kaldırısı kendi çözümlerini de getirmesi karşılıklı yardımlaşma değerlerin paylaşılması üzerine burada e, iktidar kudret kuvvet güç yeniden şekillendiriliyor yeniden icat ediliyor O yüzden de zaten son derece yani bütün bu ulusalcılığın ötesine geçti diyor Laurie Penny. Milliyetçilik meselesinin ötesine geçti. Ayrıca sol ve sağ meselelerinde ötesine geçti ve milyonlarca insan artık bu bildiğimiz politika, bildiğimiz partilerle yapılan temsili demokrasi politika sisteminin de dışına Çıkıyor diyor. Evet o sistemin zaten bu insanların taleplerine cevap veremediği noktasındayız şu anda. Ve bu hareketleri de dolayısıyla dışarıdan anlamlandırma çabaları belki de biraz bu yüzden çuvallıyor. Çünkü var olan mevcut sistem içinde bir yere konumlandırılmaya çalışılıyor. Çok da kolay değil işte. Çeşitli yayınlarda dün de biraz aktarmıştık ama şey var. Talepleri nedir hala belli değil meselesi ama sistemde kötü giden, ters giden bir şeyler olduğu açık şeklinde e, ana akım medyanın ve bu neoliberal düzenin en e, ateşli savunucularından bile bu tarz yorumlar gelmeye başladı. İşte The Economist'te de vardı dün tekrar. Başka gazetelerde var. Yani ters giden bir şeyler var. Mesele şu, e, bugüne kadar bu gibi... E, Kitlesel derecede harekete getir, geçirebilecek koşullar oluştuğunda insanları bir şekilde işte kapitalizmo büyük dönüşüm gücü mevcut mevcut idi en azından. Onu kullandı. Başka bir yerden kaynak aktarımıyla işte yeni bir büyüme dalgası veya yeni bir işte tırnak içinde küreselleşme vesaire başka bir dalga ile işte atlara bale bale saman dağıtırken serçeleri de birkaç tane aradan düşmesi garanti edilmişti. Bugün artık e, o tarz bir dağılım yapılamayacak gibi gözüküyor. E, çünkü bir her şeyden önce ekolojik olarak e, denge buna izin vermeyecek durumda. İkincisi o eski Doğa, doğanın kaynakları buna artık yani çoktan beridir öyle ama artık hiç yeterli değil. Yani, yani işte de demek istediğimde o benim de işte %1, %10, %15 neyse dünyanın çok ufak bir kesiminin, insanların çok ufak bir kesiminin elinde bu derece büyük bir sermaye birikimi oluşması ve geri kalanında idare etmesi gibi bir durum söz konusu olamayacak. Bir şekilde bu üzenin mevcut şekilde sürdürülmesi için daha da fazla baskı uygulanması. Evet e, bakalım sökecek mi? Kolektif evet. siyasi imajinasyon yani hayal gücüde almış başını gitmiş durumda. Yani bir şey diyor mesela Laurie Penny. Bence ilginç kısacık bir yazıda çarpıcı gözlemlere yer veren ilginç bir yazıda şey diyor. Yani bir çeşit kolektif olabilirlik, mümkünlük duygusu da geldi diyor insanlara diyor. Yani bu her türlü milliyetçilik bilinen sağ ve sol politika geleneksel politikacılık yürütme şeylerinin çok ötesine geçen bir şeydi ve en tipik görüntü de New York'un o meşhur Times meydanında binlerce e, tamamen barışçı protestocu böyle atlı her türlü e, donanımla cihazla donatılmış polisle çatışıyor ve devasa elektrikli billboardların elektronik billboardların böyle bina boyundaki altında çok ilginç bir yani şeyde şirket kudretinin şirket kapitalizminin bu muhabedinde onların altında bir çatışma görüntüleri şeyde çok yani Söylemiştik demeyi de insan utanıyor ama çok ıı, hoş da bir duygu veriyor doğrusu yani önem verdiğiniz İmanuel Wallis'tin gibi yakından takip etmeye çalıştığınız bir düşünürün analistin bunun ıı, 1968 hareketinin doğrudan bir evladı olduğunu ya da sürdürülmesi de, ...olduğunu söylemesi... ...bunu biz de buradan söylemiş olduğumuz için... ...insanın hoşuna gitmiyor değil doğrusu. Neden Amerika'da başladı başladığı zaman... ...neden üç gün önce, üç ay sonra... ...üç sene önce değil... ...hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama... ...şartlar oradaydı diyor. Çok ağır bir ekonomik... ...sıkıntı... ...ve sadece... Ee, gerçekten büyük yoksulluk yoksulluk tabesi yenenler için diye ama aynı zamanda da çalışan yoksulların yani orta sınıf diye bilinen ama aslında bayağı çalışan yoksullar diyelim onlara onların gittikçe büyüyen bir kesimini de prekarya altını prekarya evet Hı. bir kere bu birinci şart buydu ikinci şart e, bu Acayip artık abartılmış bir sömürü vardı diyor. En zengin yüzde birin yani Wall Street oluyor o da diyor işte mali kesimin abartılmış şeyi ki bu da e, o çok Joseph Stiglitz'in iktisatçı çok esaslı benzetmesiyle yüzde birin yüzde bir için yüzde bir tarafından idaresi gibi bir şey yapılmıştı diyor ben hatta öyle de bir şey <gülüyor> şimdi aklıma geldi bu <gülüyor> şundan şüpheleniyorum bu yüzde bir biz yüzde 99 diye çıkıyorlar ya, en büyük bankart o biraz da kabalaştırma paşın aslında yüzde bir değil de mesela yüzde 90 yüzde 99 yerine yüzde 90 da diyebilirlerdi ama yüzde 99 daha da şık oluyor ve Sanıyorum Stiglitz'in bu Vanity Fair'de çıkan makalesinin başlığından da esinlenmiş olabilirler. Neyse üçüncü şartta şeydi diyor. Bütün dünyada da öfkeli ayaklanmalar vardı. Arap Baharı, İspanyadaki indignadolar. Şili'deki öğrencilerin topluca ayakta kalkması ve hatta bizim gene belirttiğimiz ve üstünde de durmaya çalıştığımız gibi daha önce açık gazetede Wisconsin'daki sendikaların ayağa kalkışı ve daha uzun bir liste yani şey de diyor Wallerstein eee hangi tetikleyici neyi hangi şeyin kıvılcı mı tetiklediydi o kadar önemli değil aslında başladı ama diyor birinci evre iki, iki, ilk bir iki gün içinde evreleri ayırmış onları da kısaca özetleyeyim birinci evre ilk bir iki gündü gayet cüretli çoğunu genç insanlar gösteri yapmaya kalktılar basın onları tümüyle yok saydı. Sıfır göz ardı etti. Sonra bir takım aptal polis şefleri birazcık şiddet kullanırsak bu işi bitiririz zannettiler. O tabi büyüttü işi. Videoya çekildiler. İkinci aşamaya geldik. O da tanıtım meselesiydi. Artık daha fazla basın medya göz görden, gele, görmezden gelemiyordu. Tenezzül buyurdu. Bu aptal cahil gençler ve birkaç da yaşlıca Teyze ne istiyordu acaba? Ekonomiden ne anlarlardı? Bir pozitif programları mı vardı? Matematik mi bilirlerdi? Disiplinli miydiler? Ve gösteriler hemen diye söner gider diye bakıyorlardı. Fakat gerek medyanın gerekse de işte hakimlerin kimlerse onlar hesaba katmadı hiçbir zaman da öğrenemedikleri şey şuydu birdenbire protesto ya Titreşimlerle yayıldı ve her tarafa şehirden şehire sıçradı ve aynı şekilde işgaller, tırnak içindeki işgaller şey oldu, 50 yaşındaki insanlar, işsizler de katıldılar, ünlüler de katıldı her daldan. Evet bu şekilde e, ilerledi diye bir paralellik çiziyor sanıyorum Wallerstein değil mi şeyde. E, çünkü benzer paralellikler başka web sitelerinde de mesela yapılmış. E, kamuya açık sırlar web sitesinde bu 68 benzerliği hmm. e, situasyonist bir site bu. Yapı kurulmuş yine ve e, bu eylemin bir işgal eylemi olmasından yola çıkarak işte 68 hareketinin Fransa'da Mayıs'ta başlayan 68 hareketinde Sorbonne işgali ve ondan öncesinde 10 milyon işçinin ülke çapında e, fabrikaları işgal etmesiyle e, bir paralellik kurulmuş, bağlantı kurulmuş. E, bu söyleniyor ve de sizin yine bahsettiğiniz o e, müthiş e, güç iktidar hissinden bahsediliyor. Çünkü bugüne kadar bu kesim e, tırnak içinde güçsüz bir kesimdi sonuçta değil mi? Çünkü tek tek karşısında durabileceğiniz bir şey yok ama... ...bir araya geldiğiniz zaman birdenbire... ...çok farklı... ...hissedildiği ve bu hissinde... ...alanlarda çok yaygın olduğu... ...yorumu yapılıyor... ...yine bu yazıda da... ...evet yani EFL CIO'nun... ...başkanı gibi son derece büyük... ...sendikaların artık eski dişi... ...hiçbir zaman kalmamış olan ama sendikaların da... ...katılması önemliydi... ...ve... ...onun hala önemi var bu arada şöyle yani... hani ...eski dişi kalmamış olan demeyelim... E, bu aşamada şu anda e, dünyanın her yerinde eylemi götürenler şeyler, batı dünyasından bahsediyorum tabii ki dünyanın her yerinde derken yanlış olmasın. Büyük ölçüde e, işsiz gençler ve sizin dediğiniz gibi gibi gene işte belli bir yaşın üstündeki e, işsiz e, kesimler veya işte prekarya oraya gelebilecek durumda olanlar. Ama bir de aynı zamanda e, işte sendikaların falan da temsil ettiği bir ciddi iş gücü var orada. Bunların da dahil olması söz konusu olursa işte o zaman çok farklı bir yere. E, zaten mesela işte şeyi geri almaları işçi sendikaları da kendilerini buna katılmak zorunda hissettiler. Muhakkak bir tavır almak zorunda hissettiler. Uzun bir kış uykusunun ardından olduğunda itiraf edelim yani. İşçi sınıfına olan ve onun örgütlenmesine olan saygımız sonsuz olmakla beraber özellikle Reagan yıllarından beri pek bir ya yani onlar da tabii kendi aralarında yüksek ücretlerle ya yani ayrı bir eleştiriye geçebiliriz orada fakat taraf almak zorunda... ABD zorun, özelinde konuşursak özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden başka taraflarda da Hı. benzer şeyler var fakat tavır almak zorunda kaldılar onlar da geldiler mesela ve özellikle de işte e çünkü kendilerinin de kazanılmış haklarına Müdahale başlayınca son yıllarda özellikle başka yerden kaynak aktarı sermaye birikimi yolları tıkandıkça... ...artık iç tarafta o ayrıcalıklı kesimin elinde daha fazla birikme başkalarının hakları pahasına süreci devam ettikçe... ...işte Wisconsin'de olsun başka yerlerde olsun ABD'de bu ortaya çıktı ve bu şekilde ilerledi. Wisconsin'da aslında koopt ettiler yani asimile etmeyi başardılar bir şekilde. Fakat bütün bunların birikimi de üst üste geldi tabii. Üçüncü aşamada e, meşruiyet aşamasıydı. aşamasıydı. Ba, bayağı ciddi. Dünyanın dört tarafından ekonomistler, siyaset bilimciler, akademisyenler, gazeteciler filan da gelip e, haklı olduğunu söylediler. Mesela son olarak Paul Krugman'ın da böyle Joseph Stiglitz'in orada eğitim verdiğini filan da söylersek ve bir gençlik ayaklanmasının çok ötesine geçtiği de ortaya çıktı New York Times okumuştuk burada Emanuel e Wallstein de onu veriyor New York Times bile kendisi için son derece güçlü hiç alışılmamış sert bir dil kullanarak işte spekülasyon dalabera ve hükümet arka çıkarak yatırımlar yaparak bu hale getirdiler Wall Street'ten finans sektöründen bahsediyordu ve hatta bayağı, ondan sonra da Demokratik Parti'nin de kongre, kampanya komitesi de dilekçe vermeye falan kalkmış. Dördüncü aşamada saygın haline gelmeleri diyor. İşte o zaman da tehlike başlıyor diyor. Yani sağcı karşı gösteriler olabilir ki. Eric Cantor mesela bunlardan birinin örneğini verdi. Ve daha büyük tehlikede hareketin çok büyük başarı kazan, biz başarısından gelebilir, yani kısa vadeli yeniden yapılanması ve uzun vadeli dönüşümü Amerikan toplumunun dönüştürülmesi meselesi, fakat asla ve asla bir daha aynı dünya olmayacaktır diyor İmanuel Wallenstein. Yani Roma bir gün içinde yaratılmadığı gibi diyor, yeni ve daha iyi bir dünya sistemi daha iyi bir Amerika. Birleşik Devletleri kuşak üstüne kuşağın koyduğu bir çalışmayla olabilir. Ama farkı fark yaratılacaktır. Aynı şekilde olmayacaktır demiş. Evet. Ee, bu şekilde gelişmeler devam ediyor. Bir de eylem var. Yeni e, bundan e, aylar önce hatta Futbolcu bir buçuk sene aktör. önce evet. Evet, şey e, bankalardan eğer düzene son vermek istiyorsanız bankalardan paranızı çekin şeklinde bir çağrıda bulunmuştu. E, bunda bir şey varmış bu arada. E, çağrının hakikaten bankalara zarar verebileceği eğer uygulanması durumunda kitleler olarak hesaplanmış. Economic Times e, web sitesinden aktaralım bunu. Bir de eylem yapalım. City Bank'a gitmişler e, bir grup eylemci. Aralarından bazıları da müşteriymiş de hesabımızı kapatmak istiyoruz demişler. Eee ve hemen... Ve tutuklanmışlar. Evet. Camların kapatılmış durumda var mı ses elimizde? Ses olması gerekiyor sanıyorum elimizde var, evet. Ee, aslında yani bayağı bir sivil polis, mesela dışarıda kalan bir genç hanımı, ya ben müşteriyim diyor, burada bulunuyorum diyor, ne müşterisi diye kolundan tutup bayağı çekerek tutukluyor. Yani inanılmaz bir kuvvet gösterisi de. Polis tarafından başlamış durumda ama bu e, ancak güçlendirir gibi görünüyor çünkü olduğu gibi filmi alındığı zaman gerek banka yetkililerinin yaptığı açıklamalar ki bir çok sayıda insan geldi bankadaki sistemi alt üst etmeye kalktılar filan diye bankacılar konuşmuş polisle beraber tam bir işbirliği banker polis işbirliğini görüyoruz ki inanılmaz aslında simge olarak her şey önümüzde cereyan ediyor ve birdenbire işte kadını tutuklayıp götürüyor içerden de mesela bir siyahi oğlanı görüyoruz kelepçeliyorlar bizi diye işaret ediyor elleriyle kelepçe işareti yapıyor ki dışarıdaki arkadaşı avukat mı göndereyim sana diyor onun sesini de duyuyoruz evet evet diyor mesela tamamen ses e, sakin tamamen e, şey olan insanlar barışçı olan insanlar bankalardan paralarını çektikleri için tutuklanıyorlar. Banka diyor ki bir kişinin parasını çekmek istedi, onu onunkini verdi, işlemini yaptık. Yerisi çektikleri soyduyuca... için veya banka e, içinde e, paralarını çekmek istediklerini yüksek sesle dile getirdikleri için çok da bir şey fark etmiyor aslında. Evet, zaten e, muazzam bir polis devleti uygulamalarının da ipuçları görünüyor. Bu yalnız Amerika'ya özgü sanırsak da Yanılırız herhalde, değil mi? Bir kulak verelim. Evet, sesler buydu. Citibank müşterileri, mudileri paralarını çekmek istedikleri için tutuklandılar diye bir haberdi. Economic Times'dan aldığımız bir haber başka yerlerde de var. Demokrasinin adı da görüyoruz ve Citibank çok sayıda protestocu girdi bankamıza ve çok yıkıcıydılar. Gidin dediğimiz halde gitmediler. Biz de polisi çağırmaklarında kaldık diyor. Ama video bu tamamını veremedik. Sesini veremedik ama isteyen görebilir. The economic tarzına girerseniz görebilirsiniz. Kolaylıkla hiçbir direnme hiçbir şey yok. Yani şiddet kullanma anlamında barışçılık dışında. Dolayısıyla da. İlginç bir durum fakat bu ancak hareketi büyütebilir gibi geliyor bana sen bilmiyorum sen ne dersin? Göreceğiz. Açık gazde.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 No particular place to go No particular place to go So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was gold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my calaboose, still trying to get her belt to lose. All the way home, I had Safety belt that wouldn't budge, cruising and playing the radio, with no particular place to go. No Particular Place to Go Chuck Berry 85 yaşında ama o ilk gençlik yıllarında yarattığı 50 yıl önce yarattığı bu şarkılarda o zamanın ruhunu yansıtıyor işte. Gidecek belli bir yerimiz de yok dolanıp duruyoruz diyor ve böylece rock'n'roll'un doğma anlarından bir de gerçekleştiriyor. Evet Açık Radyo 94.9 Açık gazete. ve devam ediyor. Trelim diyorsun ama bir elime bir şey daha geldi haber merkezinden. Wall Street protestolarının yok, belediye başkanı Bloomberg 3,5 milyon dolara asayişin sağlanması maliyeti ulaştı demiş. Çok pahalıya geliyor diye bir laf atmış ortaya. Pis olduğunu söyleyen Brookfield şirketi var ya temizlemek isteyen hı hı. parkı. Onun yönetim kurulu üyesi de Dayana Taylormış. O asıl pis diyenmiş. O da Bloomberg'in kız arkadaşıymış. New York Belediye Başkanı. New York Belediye Başkanı. Peki demişler bu protestocuların parktan çıkarılması konusunu konuşup konuşmadınız mı diye sormuşlar. da biz evde böyle konuları konuşmayız demiş. Tatmin oldun mu? Pek Kon olmadı. <gülüyor> Konuyu kapatıyoruz. Tamam. Kapatalım, başka bir şeye geçelim. Ee, Sen kız arkadaşınla evde iş konuşuyor musun? Biz öyle şeyler konuşmuyoruz evde. Biz evde konuşmuyoruz genelde zaten. <gülüyor> İyi. Peki. Yani hani hayatımızın 16 saati falan geçtiği işte, için <gülüyor> işte. <gülüyor> evet. İyi bir şey yapıyorsunuz. Bak Bloomberg'da öyle. <gülüyor> Bloomberg Taylor ikilisi de. <gülüyor> Harikaymış. <gülüyor> ee, Japonya'dan bir haber var. Bir odak noktası daha orada. Ee, Fukushima'da yaşayan felaketten sonra 80 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti. Ee, evet. Hatırlayacaksınız. Dönmüşler mi? Hayır dönmemişler. Tepco şirketinin nihayet e, geçtiğimiz günlerde e, finansal sorumluluğu Kabul edilmişti. Bu insanlara bir ödeme yapacaktı TEPO şirketi. Zararlarını tazmin edecekti en azından kısmen de olsa. Ama ee, biraz fazla karmaşıkmış bu tazminat sistemi kurulan. Ciddi bir isyan varmış. 80 bin kişi arasında tahliye edilen. Şöyle ki 160 sayfalık bir e, kullanım kılavuzu varmış. <gülüyor> Şaka ediyorsun. Vallahi etmiyorum. 60 sayfalık bir form varmış doldurulması gereken tazminat alabilmek için. Evet evet. Bir de deprem sonrasında hani eviniz her şeyiniz gitmiş, göçmen göçebe bir haldesiniz vesaire kağıtları sokakta kalıyorsunuz. Gösterdi. Her türlü kağıtları da göstermeniz gerekiyor. Yani kal kalan kağıtlarım yoksa yok olan kağıtları da yeniden bulmanı, yaratmanı mı istiyorlar evrakı? Resmi evrak. <gülüyor> Vallahi o Manuel'in kaçıncı sayfasındaydı bilmiyorum ben tekrar bir <gülüyor> bakmam lazım ona. Bu Boşlar şekilde bu... çok ciddi bir e, dolayısıyla buna e, tepki varmış. İnsanlar işte böyle bu devlet ve TEPCO yetkilisi yedi tane takım evliliği kişi böyle diş çökerek önlerinde dinliyormuş falan böyle şikayetlerinde gibi bir. TEPCO işgal başlayabilir ama TEPCO'yu da kontrol eden onların Wall Street'i neresi bilmiyorum şimdi. Bence yani o, e, olayın aslında imkansızlığını açıklamak için 80 bin kişiden sadece 7 bin 100 kişi başvurmuş. Ee, sadece 7 bin 100 kişi başvurmuş ve ona onlara bunu yapıyorlar ha, bu zaten sadece 7 bin 100 kişi başvursun diye yapıyorlar bu muameleyi. Evet. Şeyde andırmıyor değil ee, ABD'de yaşanan Katrina kasırgası sonrasındaki tazminat sisteminde andırmıyor. Değil. Neyse. Kafka'yı da andırmıyor değil tabii. Zaten hepsi Ama. öyle. O ideal olan. Bunlar yansımaları. Fakat ben iyi haber vereyim sana. Öyle Kafka'sal şeyleri bırak. Fukushima'nın reaktör binasına poliyester kılıf geçiriliyormuş. Kusura bakma güldüğüm için. Ciddi söylüyorum bu haberi. Anadolu Ajansı TEPCO'nun Tokyo Elektrik Şirketi sözcüsü Takeo Iwamoto poliyester tenteler sayesinde daha fazla radyasyonun dışarıya sızmasının önleneceğini söylemiş. Fukushima'ya kondom gibi bir şey <gülüyor> yani saçma sapan. <gülüyor> evet prezervatif takıyorlar. Poliyester tenteler çelik bir iskelet yardımıyla binayı saracakmış. Çok heyecan verici değil mi? Ee, bu şekilde daha fazla radyasyon yaymasının engelleneceği mi öngörülüyor? Evet. Belki de öyle bir şey vardır sistem bilmiyoruz şimdi. Biz de evet bilmeden konuşmayalım ama bu, bu niye şimdi akıllarına geldi bu kadar sağlam bir şey biliniyorsun? Şimdi akıllarına gelmedi ki bu. Bu şimdi yapılabiliyor tahminen. Ha öyle mi? Hep biliyorlardı önlemek evet. için. Önlemek için değil yani kazadan sonra e, oradaki radyasyon böyle bir çalışmaya izin verecek düzeye belki anca inmiştir bilemiyorum. Veya öyle bir teknolojiye yeni kavuşulmuştur. Hadyasyon mu çıkmıştı burada? Neyse peki. Devam etmeyelim daha fazla. Etmeyelim. Türkiye'ye geçelim. Aslında bende dünyadan daha fazla çok haber var. Bu bir tek bir Wall Street meselesiyle ilgili, Occupy Wall Street meselesiyle ilgili bir son ıı, haber vereyim. Tüm dünyada yeni bir ıı, şey olacak, ıı, hareket olacak. Iı, Robin Hood hareketi. 29 Ekim'de. Hmm. Evet. Robin Hood küresel yürüyüşü şey ee, şeyle ismiyle 29 Ekim'de yeni bir e, hareket var. Bu hareketin de isteği G20 zirvesinden e, tüm finansal mali e, para transferlerine ve para takaslarına %1'lik Robin Hood vergisi getirilmesi ve bu şekilde, bu Desmond Tutu da dün böyle bir çağrı yapmıştı G20 liderlerinden ve bu e, şekilde oluşturulacak fonun da başka yerlerde kullanılması çağrısı. Güzel. Bunu da söylemiş olalım. 29 Ekim. Evet. Nerede olacak? Belli mi? Her yerde mi? Tüm dünyada ama şey bunu isteyenler şeyden takip edebilirler. Hem Twitter'da Occupy Wall Street'in şeyinden, adresinden takip edilebiliyor. Hem de isteyen için adbusters.org web sitesinde occupywallstreet.org occupywallst.org occupytogether.org sitelerinden detaylara ulaşılabilir netleştikçe. Evet. Peki sel Büyük bir soğuk dalgası da geldi Türkiye'ye. Onu da biliyoruz. Bir kişi de İstanbul'da soğuktan öldü. Onu da söyleyelim. Vietnam'da sel felaketi yeni ve 55 sayısı verilmiş. Yeni Zelanda açıklarında kareye oturan yük gemisi mazot bozalt, boz, boz, boşaltma işlemini sen dün söylüyordun. Tekrar başlamış diye söylüyordum. Tekrar durdurulmuş. Fırtına nedeniyle ben de onu haber takibi yapayım dedim. Bu polyester kılıf işine çok aklım takıldı ama neyse. Peki Türkiye'deki haberlere de bakacak olursak ee, bakacak olursak sanıyorum Topal Cinayeti'nde bir e, gelişme var. Ondan belki biraz bahsedelim. Savcı, konuya bakan Savcı, Lütfi Topal Cinayeti soruşturmasında yer alan dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı ve 3 polisi ifadeye çağırmış. Bu 3 polis herhalde şey 3 polis değil mi? Bu, o... İşte Ayan Çarkı'nın sözünü ettiği polis. Hayır hayır biz Ayan Çarkı'nın sözünü etmiştir de e, bizzat işte dönemin Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve tüm muhalefet liderlerinin bir masa etrafına toplanıp tartıştıkları ya üç polis öldürmüş bana söylediler falan diye. Hmm. O üç polisten mi bahsediliyor acaba? Herhalde dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Bilgi Ünal ve o dönem ki üç polis işte evet cinayeti evet. soruşturan üç polis daha evvel Kemal Yazıcıoğlu da ...ifade vermişti. Bu tabi... ...Türkiye'de son derece... ...acı... ...geçmişlerin... ...geçmişe ilişkin... ...pek çok olgunun... ...bir... ...başka boyutlarından, boyutlarından bir başkası sadece. Bu şeyde de ilginç... ...dün Zaman Gazetesi'nde vardı... ...fazla üzerinde durma fırsatı bulamamıştık. Dağlıca baskını... ...dört yıl önce... 12 askerin şehit düştüğü dağılıca baskını ile ilgili dönemin tabur komutanı Onur Dirik'in zamana yaptığı ilginç açıklamalar vardı. Teröristlere operasyon planlamıştık ama üstlerimiz operasyonu iptal edip bölüğü ters istikamete yönlendirdi diyor. Yani kendi komutanlarına ihbar ediyordu. Onur Dirik bu, bu sırada kendisi zaten bir düğündeydi anladığım kadarıyla. Ayrıca da başka bir şeyden sorgulanıyordu. Bir mayını elle temizlemesi talimatını vererek bir kişinin ölümüne sebebiyet vermekten de görevleri sökülmüş rütbeleri sökülmüş görevden atılmıştı. Şimdi eski dağılacak komutanın Onur Dirik'in son anda üstlerimiz iptal etti. Dört saat sonra da baskın yedik şeklinde bir açıklaması. Kamuoyunda geniş yankı uyandırdı diyor. E, fakat tabi yani saldırıda ölen askerlerin aileleri de iddiaların araştırılması için savcılara çağrıda bulunmuş. İhmali olan bütün rütbelilerden hesap sorulmasını istemişler. Fakat mesela Onur Dirik'in de bu sözünde yanlış hatırlamıyorsam olayı. Eğer o zamanki gazetelerden konuştuğumuz kadarıyla hatırladığım kadarıyla Onur Dirik'in kendisi de o sırada bir düğündeydi yani. Başka bir yerde. Dört saat sonra baskın iptal edildikten sonra baskın yediklerine göre düğüne gitmemiş. Ya da bendeki düğün bilgisi yanlış olabilir. Taburu teröristlerin bulunduğu istikametin tersi istikamette yönlendirdi diyor komutanlar. Bir Komutanlarla ilgili böyle bir... Ama kendisinde de böyle bir yetki var değil mi? Sonuçta oranın komutanı olarak. Dolayısıyla... Eğer e, Baris hatalı olduğunu bildiği bir emir alıyorsa sanıyorum uymama. Uymama yükümlülüğü de var. Evet. Onu yani, söylemek lazım. Bu arada e, tümüyle dökülen bir ordu manzarası çiziyor tabii. İster Onur Dirik'in söyledikleri haklı olsun isterse söylemedikleri yani söyledikleri doğru söylemedikleri şeyler oluyor olsun her durumda. Son derece kötü çalışan bir sistem oldu. Aşikar değil mi? Evet ve tümüyle dökülen meselelerden devam edecek olursak işte bir de tabi bu disiplin kovuşunda ölen gencin durumu var. Mecliste bununla ilgili bir komisyon kurulması gündemdeymiş şimdi. Gazeteler, bazı gazetelerde yer alan haberlere göre. Ama Genkurmay Başkanlığı'ndan da bir açıklama yapılmış. Ve münferit olduğu söylenmiş. Ne şiddeti demek? Şiddeti ve kötü muameleyi önlemeye yönelik tedbirlerin kararlılıkla uygulandığı söylenmiş. Bir kere ben şunu anlamıyorum. Yani askerde şiddeti ve kötü muameleyi önlemeye yönelik tedbirler kararlılıkla uygulanıyor ne demek? Ya yani bu hiçbir insanlar şey, hiçbir şey demek değil bana sorresten. Bir anlamı yok bu bu söz. Hayır. Yani tutukluluk altında şiddet ve kötü muameleyi önlemeye yönelik işte önlemler olur falan filan. Öyle bir ortam mı? Raskerlik değil mi? Evet Aynen. yani değil. o soru geliyor. Bence bu açıklamadan en azından o soru insanın aklına geliyor. Ancak maksatlı kişi ve çevreler tarafından münferit olayların genelleştirerek TSK mensuplarının büyük bir bölümüne teşmin edilme gayretleri ve buna benzer olayların devamlı gündemde tutularak vatandaşlarımızı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, ve yükümlüleri vatan hizmetinden soğutma ve TSK'yi tartışmalar içine çekme çabalarının ülkesini gerçekten seven değerli ve sağduyulu halkımızın vicdanlarında akamete uğratılacağına ve halkımızın içinden çıktığı bu milli ordusuna daima destek vereceğine gönülden inanılmaktadır. Evet bunlar tabii alışılagelmiş açıklamalar. Yani Yalnız... burada bir yapı bozumu. Sürecine girecek olursak bu açıklamada yani hani alışılageldik diye geçilemeyecek derecede şeyler var. Halkın içinden çıktığı milli ordu falan tamam. Hayır başka açıklamada başka problemler de olduğu söylenebilir. Mesela 25 Temmuz 2001'de saat 13 sıralarında tümen, tümen disiplin ceza ve tutuk evinden çıkış işlemleri nedeniyle çıkış işlemleri yapılırken fenalaşarak bayıldığı Vücudundaki epilepsi benzeri kasılmalar ve yüksek ateş nedeniyle bir subay refakatinde önce kışlar virine ve de acil olarak Lefkoşa doktor Nalbantolu Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi diyor. Şimdi epilepsi benzeri kasılmalar ve yüksek ateş diyor. Şimdi burada evet şöyle bir şey var her şeyden önce. Ee, bu şey orada bir kötü muamele gördüğü falan kesinlikle yok. Vücudunda epilepsi benzeri kasılmalar evet, var. Evet onu şimdi. söylüyor evet. O zaman Uğur Kantar'ın epilepsi hastası olup olmadığı, sarı hastası olup olmadığı akla geliyor. Eğer sarı hastasıysa ne işi var askerde? Ve ateşi varsa da disiplin kovuşunda ne, ne işi, işi var? var? Değil mi? Benzeri böyle bir durum var, evet. Evet. Sağlık durumunu da takip ettik. Ailesinin söyledikleri de doğru değildir diyor. Ailenin iddiaları yalan, maksatlı olup tamamen gerçek dışıdır. Annesinin başörtüsü yüzünden hastaneye alınmadığı yönündeki söylemleri ve aile fertleri Gata misafirhanesinde kaldılar. Kendi istekleri dışında misafirhaneden çıkarılmadıklarını gösteren her türlü kayıt mevcut. O kadar diyor. soğuk değil mi açıklama? Yani ölen bir çocuk var orada. Evet. Evet. Evet. yani bu da böyle işte kötü bir durum Hizbullah sanıkları da serbest kalmış aralarında e, Hizbullah operasyonu davasının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasında Hacı İnan ve örgütün Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Bahattin temelinde aralarında bulunduğu tutuklu altı sanıkta tahliye edilince hiç tutuklu Kalmamış. O da Davanın öyle çözülmüş. Davanın tutuklu kalmamış. O da öyle çözülmüş. Yeni kanun nedeniyle işe aide da işe... İşe iade. davası açmak isteyen bir kişiye de 616 Türk Lirası masraf çıkarılınca işten çıkarılan kadın davada açamamış. Evet bu da anetteki bir haberdi. İyice. Ee... Ama bunun zaten haberini biz birkaç hafta önce de Ver, akşam gazetesinden de evet, sanıyorum vermiştik. vermiştik. Ee, yani artık işe iade davası açmak için de bir neredeyse asgari ücret kadar parayı yatırmanız lazım. Zaten asgari ücret alıyorsanız bunu yapmanız çok kolay olmayabilir. O zaman da adalet kimin için sorusu sanıyorum. Aklı geliyor. Açılacak. Ben sana birkaç Türkiye'den de ben demedim mi haberi de vermek istiyorum bir tane. Ben demedim mi köşesine mi geçiyoruz? Evet. İstanbul'a iki şehirden sonra iki kent ormanı geliyormuş. Müjdeler olsun Anadolu Ajansı haberi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Anadolu Ajansı'na açıklamış. Biri Anadolu, biri diğeri de Avrupa yakasında olmak üzere muhteşem iki kent ormanı yapacağız demiş. Ormanları bir yandan bütün mevcut ormanları şirketlerin kullanımına Arap Baharı'ndan gelen baskılar üzerine şirketlerin yatırımını açıp iki de yeni orman yapıyor. Bozuk orman alanlarına üniversite kampüsü yapılmasına da sıcak bakıyormuş bakan. Orman yapımı. Dünyada orman yapan tek ülke Türkiye. Orman inşa eden. Yani yan yana ağaçlar dikildiği zaman orman Ormanı, olduğunu evet. zannediyoruz. Enerji Bakanı, da tabi, enerji ve tabii kaynaklar Şeye, bakanı. Bir dakika geçmeyelim bunu ya. Ben aklıma takıldı. Ankara'ya giderken otobüsle e, veya hmm. işte karayoluyla Ankara'ya girerken hatıra ormanları vardır böyle evet. bir sürü. İstanbul'da da vardır ama Ankara'da benim gözüme çarpmış daha çok. Dikkatiniz onun gibi bir orman mı olacak? Böyle bir tane kırık bir fidan durur, kuru ondan daha güzel olacak. Şey Muhteşem yapacağım ormanı. demiş. Bakana inanmıyorsun da Kral çıkmak demek istiyorum. Enerji Bakanı'na inan o zaman özel sektörün yerli kaynaklardan niyite olan rağbetini görüyorum ve bunu sevindirici buluyorum demiş. Bu ithal kömüre karşı çıkan bazı e, sol kanat temsilcilerini de sevindirecek bir açıklama. Yerli Linyit'le çözülecekmiş mesele. Önümüzdeki dönemde 2,8 milyar tonluk ortalaması düşük kalorili ama 7-8 bin megawatt kurulu güç kapasiteli üretim tesisi kurabilecek ihalemiz olacak diye müjdelemiş. Biz de girelim ona. Biz açıklamıyoruz hangi ihaleye giriyor. Sen daha yenisin delikanlı. <gülüyor> tamam o zaman <gülüyor> hata ettim. Almanya'da da Berlin'de milletvekillerine makam otomobili yerine bisiklet verilmiş. Bu da günün olumlu haberi. İlginç. Korsanlar Partisi'nin D.P.R.A.T.'nin ilk uygulaması. İşte böyle durumumuz. Peki keselim ve Ahmet İnsel bugün konuşacağımız konularda Fransa'da Sosyalist Parti'nin seçiminin ikinci turu. Bir de bakan yardımcılığı diye ilginç bir şey yaratıldı. Onu konuşacağız. Açık gazete. Ahmet İnselli, Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İkinci haber takibi yapalım öncelikle birazcık Fransa'da Sosyalist Parti'nin Cumhurbaşkanı aday seçimi ön seçiminin ikinci türde yapıldı. Sonra da bu senin ilginç bir yazında bugün değindiğin bakan yardımcılığının ne menen bir şey olduğunu da azıcık konuşma fırsatı bulabiliriz herhalde. Tamam. Ee... Bu ön seçimler, sosyalist Parti'nin adayı'nın tespit edilmesi için yapılan ve Fransa'da ilk defa yapılan ön seçimler. Geçen hafta değil, ondan evvelki hafta galiba konuşmuştuk biraz etlafra biçimde bu ön seçimlerin olununu. Evet. İki aday kalmıştı ön seçimde. Geçen pazar, pazar, geçen salı konuşmuştuk. İki aday kaldı ön seçimde ve birinci, birinci turda. %38-39 oyla birinci sırada yer alan Fransa olan ikinci sırada birinci turun da ikinci sırada yer alan Martin Norbrin'in o da %30 almıştı. Onun Önün önüne geçti ve %56 oy aldı. Oyların %56'sını aldı. Birinci ile ikinci tur arasında aşağı yukarı hatta biraz daha fazla seçmen seçmen mi demek lazım? Evet, ilk iki buçuk milyon civarında ikinci turda da ondan biraz daha yüksek seçmen katıldı bunu şunun için belirtiyorum bu ilk defa yapıldığı için birinci turdan sonra ikinci turda sol seçmenler katılıyor tabi buna doğal olarak sol seçmenlerin biraz Sandığa gitmeyecekleri Tamam artık bu iş bitti diyecekleri havada çok güzeldi Fransa'da ee, ve e, biraz daha düşük katılım olacağı bekleniyordu Öyle olmaması da çok ilginç Çünkü e, bu Fransız sol e, seçmenlerinin Gerçekten e, bu seçimlere Kendilerinin e, adayı Cumhurbaşkanı adayını kendileri belirlemeleri Sosyalist Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını kendileri belirlemeleri Yöntemine e, son derece önem verdiklerini gösteriyor Hollandla Martin Aubry'nin arasında programlara bakıldığında büyük bir fark yok. Holland, Fransa, Holland. Geçen ay hafta konuşmuştuk. Uzun bir dönem partinin, Sosyalist Partinin Genel Sekreterliğini yürütmüş ve 2008'de bunu Martin Obrien, yani ikinci gelen kişiye devretmiş. Daha yuvarlak, daha esnek, daha kesin keskin pozisyonları olmayan, daha az kesin, kesin pozisyonları olan bir kişi. Daha çok partinin, sosyalist partisini veya sosyalist seçmenin daha sağ, daha ılımlı, daha reformist tarafını temsil ediyor. Martin Obri ise özellikle çalışma bakanlığı sırasında işverenlerin çok büyük direnişlerine rağmen haftalık çalışma süresini 35 saate indirmiş, daha prensipli, daha politikası daha belirgin, sosyal demokrat politikası daha belirgin, daha... Bazı kişiler açısından daha otoriter, bazı kişiler açısından daha kararlı, artık bu otoriterle kararlılık arasında biliyorsunuz bazen ayırım yapmak zordur. Bir kişi, Hollanda çok gülümseyen bir kişilik, o ise daha çatık kaşlı bir kişi. Daha sol bir pozisyonu temsil ediyor, biraz da geçmişinden dolayı birinci turda ilginç olan yalnız birinci turda Obri'ye daha yakın olan, abi Obri'den daha sol pozisyonda olan işte o şeyi anlatmaya çalışmıştık hatırlarsınız. Bu küreselleşmenin geri çekilmesi evet, evet. fikrini seçmenlerine bir oy verme önerisi yapmamakla beraber Montauro ben François Hollande'a oy vereceğim dedi. Bu çok şaşırtıcıydı. Çünkü onun doğal en yakın olan kişi onun programına Martin Aubrey'di. Burada bir tabii parti refleksi var. Burada iki tane neden var. Diğer adayların hepsinin Martin Aubrey'e oy vermeye çağırmasının arkasında yatan. Martin Aubrey diyorum Fransa, Orland'a. Bu da Sar'ın adayına karşı Sosyalist Parti'nin adayı... İkinci ile birinci arasında çok az fark olursa çok yıpranarak girecek endişesi. Aradaki farkın böyle 10 puandan fazla olmasının gerekli olduğunu çoğu kişi dile getirmişti. İkincisi de Sarkozy'ye karşı, Nikola Sarkozy'ye karşı... Fransa Holland'ın kazanma şansının daha yüksek olacağı. Çünkü merkez seçmenleri, merkez hatta sağ ılımlı işte şey sosyal Hristiyan dediğimiz seçmenleri de Sarkozy'den artık yaka silkmış seçmenleri de Holland'ın bu ılımlı, yumuşak profili çekmesi ihtimalinin yüksek olduğu. Bu tabii Sosyalist Partisi içinde şöyle bir e, şeyi gündeme getiriyor. Amaç e, başkan olmak mı? Ve bir program yapmak mı? Yoksa amaç Sarkozy'yi e, bir daha seçim Sarkozy'nin bir daha seçilmesini engellemek mi? İkinci amaç tabii çok e, acil ihtiyaç gibi gözüküyor Fransız solundan veya Fransa'nın büyük bir kısmından bakıldığında. Yani Sarkozy olmasın da ne olursa olsun deyip aşırı sağ e, lideri Martin, e, Marine Le Pen'e de oy verecek epey insan çıkacaktır tahmin ediyorum. İşin evet, evet. ilginç tarafı da bütün bunlar Sarkozy e, ilk geldiği zaman da konuştuğumuz şeylerde herkesin de tahmin edeceği şeyleri bile bile Lades yapıldığı evet. da söylenebilir. Öyle aynen öyle Çok bile, bile bile Lades evet. ama bundan ders çıkarır mı Fransız e, seçmenleri önümüzdeki dönemde? <gülüyor> Vallahi bu <da> şüpheli, evet. <gülüyor> şüpheli. Fransa olan zaten bunu söylüyor. Ya e, beni diyor e, işte böyle çok e, e, cerbezi, her şeyi yakıp yıkıp geçeceğim, yepyeni şeyler yapacağım diyen bir adam olarak tanımıyorsunuz ama e, şey yapmıyorsunuz e, adam olmadığım için eleştiriyorsunuz ama bunu yapanlardan bu kadar yıl çektiniz. Biraz e, e, toplumu konsensüsle e, yönetmeye çalışan e, bir e, reformist pragmatizmi e, niçin düşünmüyorsunuz diyor diyor e... Ama ana sorun da burada galiba Yani bunu daha herhalde çok uzun boylu Çeşitli yerlerde de Tartışma imkanı bulacağız ama Bu sistem içeriden reforme edilerek Düzeltilebilecek evet. aşamayı geçti Diyen de az sayıda insan evet, Yok evet. doğrusu Evet evet yani evet. işte şey diyorum Sarkozy'nin yerine onun e, red, e, cerbezeliğinde bir e, sol aday yoktu zaten Martin Aubrey de François Hollande gibi e, ondan daha Radikal pozisyonları olmasına rağmen daha açık sol pozisyonları olmasına rağmen aralarındaki fark da çok, çok anlamlı, büyük e, birbirinin zıddı programlar demek imkansız. Zaten biraz kişilikler üzerinden e, ayrım oluştu e, oylamalar sırasında. E, fakat evet Sarkozy'nin e, Sarkozy e, tavrı bir tür e, e, muhafazakar e, yapı bozum e, tavrıydı işte statikonun bütün kazanımlarını, Statuko kazanımlarını yıkacağız tavrıydı. Ama Statuko'nun kazanımları dediği şeyler de nedense zenginlerin Statuko'su değil, orta hallerin ve yoksulların sosyal devlet statikosuydu. Statuko'nun kazanımlarını yap, boz sözcüğü bu anlamda... Dikkatli kullanmak gerekir. Çünkü muhafazakar e, veya bir KNS'e karşı devrim sloganıyla ortaya çıkanlar da kendini devrimci olarak tanımlıyorlar. E, ve yapı bozuncu olarak tanımlıyorlar. Dolayısıyla burada hakikaten e, sistemin neresini yapıp boz bozmak e, gerekiyor ona bakmak lazım. Sosyal devletimi yapıp yap bozacağız. Ki sağ e, Tırnak içinde devrimci muhafazakarlık, bunu bir devrim, piyasa devrimi olarak sunuyor biliyorsunuz. Evet, ee, uyguluyor da zaten. Uyguluyor da. Ve şey mi yapacağız, ee, yeni bir e, piyasa e, hakimiyetine karşı e, toplumsal e, örgütlerin, kurumların... E, güçlenmesi ve onu e, egemenlik altına alması, piyasayı egemenlik altına alması'nın e, yapı, yapı burunlu yapılacak. Burada tabii Sosyalist Partisinden bunu beklemek biraz boş. <gülüyor> Sosyalist Partisi montbur'un e, temsil ettiği çizgi Sosyalist Partisinden ziyade Sosyalist Partisin daha solunu temsil ediyor. Sosyalist Partisin içinde ve biraz daha solunu temsil ediyor. E, Holland daha ılımlı, daha e, Konstantins'e dayalı bu zor zamanlarda, e, zor zamanları işte şey yapmadan, e, kavga dövüş etmeden atlatabileceğim e, yani. imajını daha çok veren birisi. Büyük bir reform yapacağım diyen birisi değil. Zaten şu anda François Hollande'ın programında reform olarak ne var derseniz bir çalış, iş yaşamıyla ilgili gençlerle yaşların emekli şeylerinin istiklamlarının tamamlanması ikame değil de tamamlanması şimdi ikame ediliyor biliyorsunuz onun yerine tamamlanması yöntemi diye işte güzel de çok teknik evet. toplumsal sorunun ancak küçük bir parçasına hitap eden genel bir umut yeni bir toplum umudu taşıyan bir projesi yok güzel bir şey hemen belirteyim yalnız o dün akşam pazar akşam pardon Televizyonda dikkatimi çekti. Ee, seçim sonuçları açıklandığında, ...Sosyalist Partisinin tüm adayları e, ve başta ikinci gelen e, Martin Obre, Fransa-Holland'un yanında yer aldıklarını e, açıkladılar. E, seçim sonuçları açıklandığında, Fransa-Holland'un yanında Martin Obre vardı ve e, çok hoş bir fotoğraf var. Martin Obre çok e, dingin bir pozisyonda, bir tavırla. Ama biraz kendisini böyle bir adım geri çekerek François Hollande'ı tebrik ediyor. Bu aynı zamanda Sosyalist Partisinin içindeki e, bir e, rekabet çok büyük bir rekabet. E, ama aynı zamanda bir e, hepimiz Sosyalistiz ve bizim amacımız Sosyalist Partisinin adayının kazanmasıdır fikrini de güçlü biçimde yer aldığını gösteriyor. Önce sosyalist sosyalist partisinin kazanması için, sosyalist görüşlerin partinin görüşlerini kazanması için buradayız fikrinin güçlü biçimde yer aldığını gösteriyor. Bu evet. tabii bir şey ama sonra hala havada duruyor. Yani parti, sistem içinden reforme etmek mümkün mü acaba? Yoksa artık çok mu geç sorusu? Evet. O şu anda Avrupa'da e, çok e, sorulmakla beraber siyasal alanda bunun e, e, ciddi büyük yansıması yok Fransa'da. yok hayır yok Amerika'da iki Wall Street'i birazcık düşünerek sorduğumuzu i̇şte aslında ama Fransa'da çok tartışma evet, konuşmuştuk dün seninle <gülüyor> evet, gelecek ama <gülüyor> evet Fransa'da şey hareketi olmadı Wall Street'i işgal edelim hareketi olmadı bu da belki Sosyalist Partisi'nin beklentiler önümüzdeki seçimlerde beklentilerden dolayı mıdır Bilemiyorum ama olmadı belki olacak önümüzdeki dönemde şu anda olmadı Almanya'daki. Almanya'da oldu mesela işte, tabii, tabii. ekonomik durumu en iyi olmasına rağmen bu evet, evet. işten yani Frankfurt gibi bir yerde 5000 kişinin falan toplandığı görülüyor ki iyi önemli bir rakam yani Frankfurt'ta ve Berlin'de de. Evet. Ama unutmayalım Almanya'da sisteme yönelik sorgu, siyasal sorgu daha ileri aşamada. Evet. Ki Yeşiller de orada artık evet, neredeyse ikinci, üçüncü parti yerine göre olmak durumdalar. Fransa'da ise böyle bir şey söz konusu değil. değil. Peki birazcık da o senin bugünkü yazında da değindiğin siyasal komiser ya da başbakan komiseri başlıklı yazında değindiğin ilginç ve kaygı verici aslında bir konu var Türkiye'den. Birazcık da ondan bahsedelim. Evet bu 6 Haziran'da yani seçimlerden 8 gün 7 gün önce yayınlanan pardon 3 Haziran'da yayınlanan bir kanun hükmünde kararname de 1983 yılında yayınlanan e, Bakanlar e, Kurulu'nun e, yapısı, hükümetin yapısı ve görevlerini teşkilatlanmasını tespit eden e, kanun hükmündeki kararnamede e, değişiklikler, ilaveler yapılmıştı. Birkaç ilave vardı. Bunların içinde en anlamlılarından anlamlısı e, bakanla müsteşar arasında madde olarak da öyle. Bakanın görev ve yetkileri tanımlanıyor. Ondan sonra e, 21. madde, ondan sonra 21. A maddesi yaratılmış. Burada bakan yardımcısı, ondan sonra 22. maddeye geçiyor, müsteşar görev ve tanımları. Yani tam bakanla bakan e, müsteşar arasında bir kurum yaratılmıştı. Bunun ne önceden tartışılmışlığı var, en azından kamuoyunda tartışılmışlığı vardı hatırlarsanız. Parti içinde de AKP içinde de tartışıldıysa çok gizli tartışılmış olması lazım. Çünkü da pek yansıdığını, dikkat çektiğini, niçin bunun yapıldığını pek bilmedik. Mecliste de kanun hükmünde kararname olduğu için mecliste de tartışılmam tartışılmadı, bakanlar kurulu kararıyla geçti. Ve birden böyle bir bakan yardımcılığı çıktı ortaya. Evet, bakan... Zaten bu kanun hükmündeki kararname furyası ile birlikte toplum tamamen yani yürütme... Yani yasamadan da bağımsız bir evet. hal almaya başladı. Çok endişe verici bir durum bu. E, o yetki, e, kanun hükmünde kararname e, yetkisi galiba e, meclis açılınca bitmiş olması lazım. Artık yapamayacaklarını tahmin ediyorum. Çünkü kanun hükmünde kararname yetkisi e, ilan verilmiyor bildiğim kadarıyla şeye. Ama yeterince, yeterince kullanıldı. <gülüyor> kullanıldı zaten. <gülüyor> Şu dört <gülüyor> ayda bir... E, e, bazı hükümetlerin veya Türkiye tarihinin böyle o 20 yılda kullanmadı galiba özelden beri en fazla özel kadar kullandılar e, AKP'liler. Evet mesela. ve bu ta 12 Mart'a kadar da geri götürebileceğimiz bir şey galiba. Evet uygulamalar e, evet. meclisleri devre dışı bırakmak bazen da... meclisleri kapatıldığı için yani darbeciler meclisi kapattığı için devre dışı bıraktılar. Bazen de meclisi devre dışı bırakmak işte çabuk karar almak ee, var ya bu işte evet. yöneticilikte şey. E, ellerini tutan mı var mecliste de yani? Hiçbir şekilde yok <gülüyor> ama o zaman işte izah etmek lazım. Evet. İzah etmek lazım. Niçin diyecekler? Ee, ya bakan yardımcısı nedir? Bakan mıdır, deve midir, kuş mudur? Evet. Bakan mıdır, müsteşar mıdır? Neymiş peki sen inceledin. Valla şu anda e, deve ile kuş arası bir şey yani bakanla müsteşar arası bir şey fakat benim e, bakanın yardımcısı diyor e, görev ve yetkilerini e, tam şeyde e, kanun hükmünde kararnamede müsteşardan çok farklı tanımlamıyor sadece birkaç gün önce pardon e, yaz aylarında e, başbakan bu kişinin siyasetle bakanlığı arasında köprü işlevi göreceğini söyleyince benim e, midem bulandı doğrusunu söylemek <gülüyor> gerekirse birkaç gün önce de radikalde e, küçük bir haber vardı o vesileyle benim de bu konuya eğilme e, şeyim arttı e, niyetim arttı e, bu 21 e, bakanlıktan sadece 8'inde bugüne kadar bakan yardımcılığı atandı ve bir direniş var bakan yardımcılarına karşı kimlerden dersiniz esas olarak bakanlardan diğer taraftan müsteşarlardan ve bakanlık teşkilatından. Çünkü bakanlık teşkilatı açısından bakıldığında bir bakanla bir bakana bağlı çalışmak yani kime hesap vereceğini kimden emir alacağını bilmek varken iki taneyle ve bunların birbirlerine de çelişki kime biat edecekler sorunu çıkıyor. Müsteşarı tabii tahmin edersiniz üzerine bir bakanla kendisi arasında birisinin gelmesinin müsteşar açısından çok büyük bir e, e, yerarşi kaybı olarak da tanımlayabiliriz. Burada bir bürokratik şey var, direniş var. Bir de siyasal direniş var. Çünkü bakanlar da bu kişinin genellikle başbakan tarafından doğrudan seçilen ve atanan, e, işte, kağıt üzerinde bakan atasa da, başbakanın atadığı, fiilen atadığı bu kişinin kendilerinin gölgesi, ama biliyorsunuz Nazım Hikmet Gölgen diye tanıttığı kişi aynı zamanda pasaportum derdi ve on, o aynı zamanda onun e, şeyiydi. Polisiydi. Polisiydi. Kendilerinin gölgesi ve pasaportu konumunda olacak olan e, olması ihtimali var ol, olacak olan bu kişiye e, e karşı tepkiler elbette. Yani ne olacak? Başbakanın bakanın işlerini denetlemekle e, görevli kişisi mi olacak? Partinin, hani köprü diyor ya, e, siyasetle Bakanlık arasında köprü ise bu kişi, bakan nerede? Siyaset tarafında mı, bakanlık tarafında mı? Köprü şeyde, e, bakan yardımcısı. E, bakan ne? Siyaset dışı bir, bir kişi mi? Sadece e, icraat, teknik işleri takip edecek, siyasetle ilgilenmeyecek bir kişi mi haline mi gelecek bakanlık? Tayyip Erdoğan'ın gönlünde yatan biraz odur aslında. Bu genel müdür gibi bir şey oluyor. Genel müdür gibi bir şey olacak. Siyaset sadece ve sadece kendisinde toplanacak. E, Devlet su işlerinden veyahut e, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığından e, şeye kadar, e, aileden sorumlu e, bakanlığa kadar bütün bakanlıkların siyasal e, söylemini kendisi e, kendisi e, elinde toplayacak. Orada yoğunlaşacak, diğerleri teknik e, görevliler, genel müdürlükler gibi dediğim gibi olacaklar. Bunun arasında bu bakan yardımcılığı ne yapacak? siyasetle bakanlık arasında köprü işlevi bakandan başka birisiyse bu ona siyasal komiser denir. Bizim bildiğimiz literatürde biliyorsunuz. Evet. Siyasal evet. komiserdir. Siyaset yani si dediğinizde... Siyasal komiserlik lafını duyduğu zaman tüyleri ürpelecek olan binlerce kişi ben tanıyorum sadece. Evet. Ve bu siyasal komiserlik e, konumu tam da Parti ile bakanlık arasındaki ilişkileri düzenlemek üzere yapılır. Ve nitekim radikaldeki haber, yani bu, bu, benim yazı bugün çıktı ama benim ilham kaynağı bana bu yazıyı yazma fikrini veren radikaldeki haber e, e, Cuma günü <gülüyor> veya perşeve, geçen hafta yayınlanmıştı. Radikaldeki haberden sonra dün gördüm, e, başbakan e, bu e, bakan yardımcılarının e, parti teşkilatıyla ve seçmenlerle bakanlık arasındaki ilişkilerde e, görev yapacağını söylemiş Bu şu anlama geliyor Özel kalem müdürü gibi çalışmasını istiyorum diyor Yani işte gelecekler vardır ya e, şu yakınımdır kart vizitiyle gelip de Şimdi bu başka bir şey bu, bu özel kalem müdürü zaten bunu yapıyordu bugüne kadar özel kalem müdürlerinin fonksiyonu buydu benim bildiğim kadarıyla. Onlar da duruyor. Onlar kalem. da duruyorlar orada. E şimdi bu kişi ne olacak? Ha, Türkiye'de özel kalem müdürü kesmez. Bakan, bakanla görüştüm diye bakan yardımcısı vereceğiz anlamına geliyorsa bu seçmeni aldatmaktır. Diğer taraftan bu böyle olmaz. Tabii partiyle seçmeniyle ilişkilerini yürüten kişi aynı zamanda parti teşkilatıyla ilişkileri yürüten kişi demektir. O zaman parti teşkilatının yani AKP'nin Bakanlık içindeki gözü kulağı mı olacak? Bakandan farklı olarak işi gücü esas olarak partinin e, çizgisine uyumlu e, bir gidişatı e, olup olmadığından mı Sen bu siyasi komiserdir. Ya başbakan komiseridir. Başbakan ne yapıyor bu bakanlıkta? Bakan müsteşar diye e, onun gözü kulağı olmak durumunda olan kişi. Çünkü seçilmiş kişilerden oluşmuyor bunlar. E, bir ee, ve çoğu da e, atanan 8 kişinin 6'sı ya eski AKP milletvekili ya da milletvekili aday adayı olan kişiler. 2 tane de akademiden kişi var e, atanmış bugüne kadar 8 tane bakan yardımcısı. Dolayısıyla e, Tayyip Erdoğan atısından şöyle bir imkan da yaratmış e, oluyor. E, milletvekili seçtirtmediği veyahut artık iki defa üst üste olduğu için sen üçüncü kere olma bu dev, devir bir geçsin bu dönem bir geçsin sen yeniden biz dördüncü dönemde seçtirelim dediği biliyorsunuz onlarda üç kere üst üste üçten fazla seçilmeme kuralı var daha Hı -hı. uygulanacak Hı -hı. işte bu önümüzdeki seçimlere itibaren ama arada bir, bir dönem seçtirmeyip gelecek döneme sakladığı milletvekilleri var onları e, istim üzerinde tutmak onları siyasal alanda e, sıcak tutmak e, veya aday adayı olup da e, a, a, adaylığı e, adaylığını yerleştiremediği küçük dar bölgelerde örneğin küçük milletvekili olan az milletvekili olan bölgelerde onları aynı şekilde taltif etmek falan gibi fonksiyonları da var tabi bu, e, bu bunun ama görünen o ki bakanlarda ciddi bir direniş var. Evet bir de Anayasa Mahkemesi'ne de Anayasa işte... Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi bunu götürdü. Evet. E, kamu hizmeti, e, kamu e, görevliler tarafından verilir. Yani iki tane bakan oluşturduğunuz zaman, yani bu kamu görevlisi mi yoksa bakan mı? Evet, senin dediğin gibi yani başbakan komiseri ihtisası gibi son derece endişe verici bir... Bu bir girişim. başkanlık sistemine geçiş Başkan, aşaması evet, aynı zamanda. Ya da başkanlık sistemine geçilmese de e, başbakanlık sistemine geçiş demek bu. Evet. Yani anladınız mı? Şey, ben, evet, evet, evet. Biz, Vurguyu anladık. Baş, başbakan gibi diyelim. Baş, başbakan. Evet. E, sistemine geçiş gibi. E, bir. E, bunun bunun altyapısı sanki. Evet. Bunu takip etmeli süreyi bitirdik ama çok önemli bir, ilginç bir konu. Endişe verici yani. Bakmak, lazım. <gülüyor> Bakmak her lazım. Her şey gibi. Bunlar da bazen amaçtan çok farklı yerlere gidip sadece katvizi, toprak toplayan kişiler kurumuna da ...yığılma olursa ihtiyaç da yaratır... ...hah böyle ya, bu işle meşgul adam varmış deyip... ...bütün seçmen bakanlığın önüne yığılırsa... ...bir de bakan yardımcısına yardımcı aramak gerekecek. <gülüyor> Aynen. Peki çok Vardır teşekkür. biliyorsunuz. Sovyetler evet. Birliği'nde, SBK'de... Tabi Böyle bakan yardımcısı yardımcısı falan vardı. İyi <gülüyor> evet. yani, günler. Peki iyi günler. Iyi günler. Ahmet İnsel Ufuk Turu. <gülüyor> Evet Ahmet'in senin ardından bir kısa ara vereceğiz aranın ardından da bir konumuz var İstanbul Milletvekili Melda Unur FF tipe cezaevlerindeki durumlarla yani e Melda Onur, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e cezaevlerinde sağlık ve yaşam koşulları hakkında Osman Evcan'ın da durumunu barındıran içeren kapsamlı bir soru önergesi vermişti. Onu biraz konuşacağız. Hem Osman Evcan'ın da vegan mahkum olarak durumunu tartışma fırsatı bulacağız. Açık Gazete Evet, Açık Radyo 94.9 ve... Açık Radyo.com Açık Gazete devam ediyor. 9.35 saat ve biraz önce söylediğimiz gibi, duyurmaya çalıştığımız gibi milletvekili Melda Onur'la birlikteyiz ve hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e de cezaevlerinde sağlık ve yaşam koşulları hakkında kapsamlı bir soru önergesi de verdiğinizi biliyoruz. 14 Ekim Dede bir Osman Evcan'ın durumu hakkında da bir ziyaret. özel ziyareti gerçekleştirdiniz. Kendisinin özel bir durumu var. Vegan yani evet. hayvani yiyeceklerle yemiyor evet. ama hapishanede o ekstra bir zorluk yaratıyor tabii. galiba. Biraz bunlar üzerinde konuşalım mı? Tabii tabii. Şimdi aslında şöyle oldu biliyorsunuz Osman Evcan sesini duyurmak için bir mektup yazdı. evet. Bundan bir süre önce bu da kamuoyunda bir şekilde e, yankı buldu. Bunun üzerine beni bir grup vegan aradı e, İstanbul'dan ve Osman Evcan'a sahip çıkmamı istedi. Bunun üzerine e, durumu araştırdık ve öncelikle Adalet Bakanlığı bir soru önergesi e, hazırladık. Burada özellikle dikkatimizi çeken şuydu. Yani Osman Evcan'ın e, özelinde genel olarak bu tür kaç tane hükümlü tutuklu var? Bunun dışında e, özel beslenmeye e, gereksinim duyan, yani hasta olabilir bu insanlar, yani çeşitli şeker hastası olabilir, e, diğer hastalıklar olabilir. Özel beslenmeye ve özel tedaviye gereksinim duyan kaç tane hükümlü tutuklu var şeklinde bir soru önergesi verdik. Bunların işte diyetlerine dikkat ediliyor mu, sağlık koşullara dikkat ediliyor mu gibisinden uzun bir soru önergesi. Daha henüz cevabı gelmedi ama aynı anda Adalet Bakanlığı'na da bir talepte bulunduk, görüşme talebi. Hep tipi cezaevi biliyorsunuz. İzin gerekiyor Ayet Bakanlığı'ndan. Verdiler. Bunun üzerine dediğiniz gibi 14 Ekim'de gittik. Ee, şimdi Osman Evcan'ı tabii kimse bilmiyordu ve tanımıyordu. Bu konuyla aslında gündeme geldi. Hani daha da genç tahmin ediyordu herkes bu çocuğa sahip. Osman Evcan 52 yaşında. 92'de girmiş ve 2022'de tahliye olacak. Ee, doğrusunu isterseniz ben e, her şeyi hazırdım. Yani bir ...agresif biri olabilirdi, istemeyebilirdi... ...sonuçta milletvekilsiniz o da orada... ...bir de vegan bir hayat benimsemiş... ...farklı bir şey yaşıyor... ...çok mutlu oldu ziyaretten... ...ve kendisi hakkında bu işte Osman Evcan'a yemek... ...diye bir kampanya... E, ...başlatıldı biliyorsunuz... ...onu da duyduğunda çok mutlu olmuş... ...çok da şaşırmış... ...ve bunun üzerine epey bir sohbet ettik... E, ...durum aslında şu... E, Zaten hani mektubunda uzun uzun anlatmış, işte çeşitli dilekçeler vermiş falan. Özetle söylemek istediği şu, ben böyle bir hayat tarzı yaşadığım için burada psikolojik şiddete maruz kalıyorum. Çünkü sonuç olarak bu, Türkiye'de benimsenen, hele ki muhafazakar kesimde benimsenen bir beslenme, yaşam tarzı değil. O yüzden sürekli bir küçümseme, aşağılanma, ötekileştirme söz konusu... Bunu da tahmin edebiliyorum. Yani siz de vegan bir hayat sürdüğünüzü söylediniz az önce. Türkiye'de vejeteryanlar bile diğer insanlar tarafından bu tarz böyle bir ötekileştirmeye tabi tutulur. Ki hapishanede olduğunuzda zaten yani durumu tahmin edebilirsiniz. Şimdi normal olarak Osman Ercan'ın hayvansal protein yemediği için bitkisel proteinle beslenmesi lazım. Bu da bakliyat yani. Aslında hani bence de en ucuz şey bir kendisi. Et istemiyor, süt istemiyor Sanıyorum ona özel bir yemek pişmiyor. E, pişen yemeklerden ona uygun olanlar veriliyor. E, bu da onda ciddi bir beslenme sorununa neden oluyor doğal olarak. Yani gerekli protein alamıyor. Ve ona pişen yemeklerin e, son derece kötü olduğunu söyledi. Şimdi kalitesini tabii tam olarak bilemem. Zaten 4 liralık bir sonra hapishane müdürüyle, göçük cezaevi müdürüyle 4 liralık kişi başına bir şey var dediler. Yani işte neyse bütçesi yemeklerin kendisi şunu söylüyor. Ben kendimi idare edebiliyorum bir şekilde. 17 Haziran'dan beri hiçbir şekilde onları yemeklerini yemiyor. Reddediyor yemeği. Dışarıdan alışveriş yapmaya çalışıyor. Dış kantini kullanıyor. Ve kantindeki kuru yemişlerle besleniyor. Benim nispeten maddi imkanlarım buna el veriyor diyor. Ama buna el vermeyecek. evlerinde bir sürü insan var. Hadi bırakın benim diyor vegan yaşamımı. Bu hapishanede işte, e, ...şeker hastası var... ...kolesterol hastası var... E, ...insanlar girip yaşlanıyorlar tabii yani... ...özel bakıma ihtiyaç duyuluyor. İnsanlar Bu, girip yaşlanıyorlar da... <gülüyor> ...gerçi yani, <gülüyor> önemli bir nokta. Tabii girip yaşlanıyorlar orada... ...yani hani sonuç olarak sağlıklı giriyor... ...biz bile hayatımızda... yani ...normal dışarıda yaşadığımız bir, bir noktadan sonra... Işte, ...tuzu kesiyorsunuz, onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz... ...içeride tabii koşullar daha yıpratıcı. Bu insanlara... Doğru, dürüst bir beslenme sağlanabiliyor mu? İşte o konuda endişesi var Osman Evcan'ın ki anladığım kadarıyla cezaevindeki koşullar bu noktada iyi değil. Buna özellikle dikkat çekilmesini istedi. Şimdi biz bunu ayrıca soracağız. Yani bunun için bir araştırma isteyeceğim. Bunun dışında sulara dikkat çekti. Yani verilen suyun, yani açık olan su tabii içme suyu olarak verilenin hiçbir şekilde içilemediği. Zaten cezaevi personelinin de hiçbir şekilde içmediği. Zaten suların dışarıdan alıyorlarmış. E şimdi dışarıdan alınan sonuç olarak bunlar çalışmıyorlar, etmiyorlar. Yani dışarıdan sürekli damacanasının gelmesinin manası yok. Şöyle bir şey yapılabilir diye düşündüm. Bütün cezaevlerinin sularının analizini isteyebiliriz. Ve gerekiyorsa arıtma takılabilir. Ve bu insanlar rahatlıkla bu suları içebilirler. Bunun üzerine bir çalışma yapmak istiyoruz. E, bunun dışında e, başka bir konu daha geldi önümüze. Girer girmez gardiyanlar etrafımızı sardı. Bizim sorunlarımıza ne zaman ilgileneceksiniz?" dedi. Şimdi sorunuz var. <gülüyor> Diler ki bizim de yıpranma konumuz var. Şimdi onlara da hak verdim. Onlar da haklı tabii, tabii. yani. Şimdi Biz... birileri içeride hapis, öbürü dışarıda hapis vaziyette ve kolay bir meslek değil. Yani tabii ki yıpranmanın çıkması lazım. 24 yıldır bekliyoruz dediler. Bir İpranma ara çıkacak. tazminatı. Evet, evet, bu evet, benim evet. neredeyse ömür boyu bildiğim evet. tartışma konularından evet. biridir. İpranma tazminatı evet, ve evet. çıkmaz bu nedir? Askerlik de vardır, <gülüyor> polis de vardır bildiğim kadarıyla. Bir ara gazetecilik de vardı. Şu an yok galiba bildiğim kadarıyla. Ben de bilmiyorum. Ben de artık hani takip edemedim ama şimdi o gardiyanların da talebini üstlenip geri döndük. ...şimdi meclise gider gitmez... ...bununla ilgili hani düzenlemelere bakacağım... ...yani nedir bu gardiyanların... ...çünkü bir şey olmuş... ...bir öneri verilmiş... ...çıkacak gibi olmuş, geri çekilmiş anladığım kadarıyla... ...tek tek bunlara bakıp... ...bir şekilde koşulların... ...düzeltilmesini çalışacağız... ...artık hani Adalet Bakanlığı'nı... ...sıkıştırarak biraz baskı... Peki bir vegan yani. beslenmeyi... ...mümkün kılacak... ...bu böyle bir ayrımcı olmayan bir... ...mutfak kurulması... Çok acayip bir şey de değil herhalde. Değil değil. değil. Yani zaten çok, çok özel bir mutfak bir şey, değil. Evet. Yani en ucuz mutfak. Sonuç olarak bakliyatla besleniyor. Hayır, zaten öyle bir mutfağın yani. olmaması işte sizin dile getirdiğiniz e, tüm bu diğer sağlık kaygalarından dolayı zaten öyle tabii, bir mutfağın olmaması ayrıca, ilginç. Tabii yani ayrıca bir diyet. Ha yapıyoruz diyorlarmış. işte kiminle tuz koymuyor. Kimine belki yağ koymuyor falan ama. E, genel pişen mutfağın. O gün işte artık hani ne pişmişse ondan arta kalanları bir şekilde işte biraz tuz atmayarak biraz ama hani sağlıklı beslenmeye dönük değil sadece hani bir şekilde bir hani bugün de karnı doysun şeklinde bir yapı var anladığım kadarıyla. Biz ceza müdürüyle de görüştük yeni bir müdürdü. Osman Hacan eski müdürden şikayetçi oldu biraz eski müdürlerden. Yani bu kadar dilekçe verdim işte bu kadar hani sorun oldu bir kere bile benimle görüşmediler dedi. Bu yenisi Van'dan gelmiş, görüştük kendisiyle, pozitif bir insan. Yani hani sonuç olarak şöyle söyledim ben kendisine, bu insanlar size emanet yani sonuç siz farz edin ki bir okul müdürsünüz de bunlar da çocuklarınız. O açıdan hani daha pozitif yaklaştı. Bu arada Osman Evcan'ın şey arkadaşı, koğuş arkadaşı rahatsız onu dile getirmek istedi. Ee, anladığım kadarıyla doktor ve revire çıkışlarla da ilgili sorunlar var. Onları da soracağız, onu da, onu da ilave edeyim. Çünkü şöyle şeylerden bahsetti. Revire çıkıyoruz, bekliyoruz, Hadi doktor gitmiş oluyor, tekrar dönüyoruz. Ve bayağı uzun bir şey bizim bunu yapmamız. işte. ellerimiz kelepçeye çıkıyoruz falan. Ee, mesela kovuş arkadaşının e, hasta olmasına rağmen uzun süredir bir türlü doktoru göremediğinden söz etti. Bunun üzerine ben bizim sağlık komisyonundaki arkadaşlarla görüştüm şöyle bir şey sorabileceğimizi söylediler. Bir doktor başına kaç hükümlü düşüyor ya da tutuklu düşüyor hapishanelerde? Bunlara da bir bakmak lazım diye. Hmm. Bu da dördüncü şeyimiz, görevimiz olacak. Yani dediğim gibi bir yemekler, su, sağlık koşulları yani doktora görevine bilme ve bir de gardiyanlar. Dört maddeyle geri döndük. İyi yani iyi bir sonuç verimli geçmiş. İyi bir sonuç. Tabii bu şimdi benim gazeteci geçmişim olması bana de çok faydası oluyor. Gittiğinizde sonuç olarak bir araştıracak bir şey bulabiliyorsunuz. Her gittiğimiz yerden de zaten dört beş ödevle geri dönüyoruz yani. Bu işler böyle. Peki siz de aslında. Bilebildiğimiz kadarıyla bu çevre ve iklim değişikliği başta olmak üzere çevre meselelerini de e, me belki de meclis içinde en derinlemesine bilen ve bu işle uğraşan kişisiniz. Yani yanılıyor olabilirim başka da var. Şöyle meclis belki. üzerinde evet. Yani evet. hani ben kendimi çok uzman etmiyorum Bir ekolojist ya da uzman Hayır, ama bu konuyu... da bir çevirci olmamaktan da etti ama hani 550 kişinin içinde Anplana evet alan... öne çıkabiliriz. <gülüyor> Bizim, benim tanıdığım en fazla bir de çevre eski çevre komisyonu başkanı Haluk vardı ama... Evet Haluk Özdargo yok mu senin Haluk çevre Özdarga komisyonunda? Yok çevre komisyonunda ve o, o bile sizin kadar ilgili değildi benim eski bir dostum. Aslında bilmekle bakış açısına sahip olmak farklı bir şey tabii bilebilirsiniz ama... Ee, hani bir de baş, bakış ben, açısı bakış başka şey çevirmiştim evet, evet, evet, evet, zaman. Evet. Şimdi o no, eee ve ben, benim nasıl buradan görebildiğim kadarıyla en büyük e, yani hem dünyanın gezegeninin içinde bulunduğu durum hem de bizzat e, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı da 9. senesinden sonra Türkiye'de en büyük e, şeyi çatışma noktasını, kopuşma noktasını da bu işte iklim ve özellikle de küresel ısınma meselesi meydana evet. getirecek. Buna rağmen daha yeni işte enerji bakanlığı mesela ithal kömüre bütün açacağını evet. işte bir yandan da kanun hükmündeki kararnamelerle evet. müthiş bir saldırıya top yekün. Yani Ormancılık Bakanının yeni ormanlar da dikeriz canım demesine rağmen <gülüyor> Baraj yani. evet de ormanları aslında şimdi açacağını söyledi geçenlerde çok yeni bir açıklaması oldu Arap Baharını kullanarak üstelik de evet, evet, evet. oradan gelen talepler karşısında ormanların da yeni yatırımlara açılması gerekirse ormanlara üniversite açarız filan demiş bu konuda çok Kötü bütün betonlaştırma ve yok etme yönünde hesleri hiç saymıyorum bile büyük bir taarruz var. Bu konuda mecliste neler yapabileceğiz? Yapılabilir. Neler yapabileceğiz? Evet. Şimdi aslında CHP'nin seçim bildirgesinde çok kapsamlı çevre maddeleri vardı ama sonuçta çok hani iktidar olmadığınız zaman hani bir şekilde o kadar etkili olamıyorsunuz ama şimdi şöyle bir şey yapmayı düşündük. Şu anda Türkiye'de her yerde teyakkuz var. Yani biz bunun seçim öncesi dönemde işte İstanbul'da en yok şey muhafazakar mahallenin bir tanesinde işte Yeşilalan'ı şey açmaya çalışıyorlar. İşte orada toplu konut yapacaklar falan. Çok muhafazakar mahalle hükümeti oy çıktığı belli. Kadınlar orada nöbet tutuyor. İşte gidiyorsunuz. Tortum'da katılan göbet. Tabii gittim. Da. Yani dünyanın Türkiye'nin en muhafazakar yerlerinden, yerlerinden biridir. Biri. Aynen öyle. Yani hani yüz oradan çıkıyor yani hükümeti çıkmış oy. Fakat bir kere de bir tane bakan, bir tane yetkili gelememiş oraya. Gelmemiş. Belediye başkanı istifa etmek zorunda kaldı. Evet. Orada insanlar teyakkuz halinde. Burada ayvansarar 9 dede ile uğraşıyoruz bir süredir. Orada da işte kentsel dönüşüm Kentsel yenileme nedeniyle o sulu kulenin bir benzeri işte direniyor insanlar evlerini satmak istemiyorlar falan. Şimdi böyle bir takım şeyler var. Şimdi bunları tek tek yasaları iptal ettirirsiniz. İşte aslında şu mesela 5366 sayının yasanın iptal ettirilmesi gerekiyormuş zamanda ama yapmamış işte gidilmemiş anayasa mahkemesine. Bu belediyelere sit alanları üzerinde işte kentsel yenileme, kentsel dönüşüm yapma yetkisi çünkü bu yetkiyi kötüye kullanıyorlar yani. iyi kullanmıyorlar. Ya da hani daha iyi bir denetim evet. gerekiyor. Söylemek istediğim şu. Şöyle bir şey düşündük. Bizim yani, e, İnsan Hakları Komisyonu üyesi arkadaşlarla. Şimdi İnsan Hakları Komisyonu'da işte fareli meçhuller, işkenceler görüşülüyor. Ama bir de yaşam hakkının ihlali diye bir şey var. Bu çok önemli. Yani size illaki fiziksel olarak bir işkence yapmak gerekmiyor. Şimdi bugün... Toklu dedi de insanlara yapılan tam bir psikolojik işkence. Evlerini satmamışlar, orada yaşamak istiyorlar ve e, şu anda belediyenin sunduğu tamam siz yerinizde kendi evinizi yapabilirsiniz yönündeki teklif de böyle kolay bir şey değil yani gideceksiniz krediler alacaksınız, bütün oradaki çevre düzenlemesinin maliyetine katlanacaksınız ya yani oradaki insanları görseniz zaten bunu yapamayacağını anlarsınız yani bütün gün orada bulduğu dolaşıyor. İnsanların sularını kesiyorlar. Şimdi bu tamamen bir insan hakları ihlali, yaşam hakkı ihlali. Keza bağbaşı, tortumda öyle. Şimdi devletin güvenlik güçleri sadece firmaları kurmaya dönük. Ya, vatandaşa karşı. İşte oradaki vatandaş şey dedi bana. Yani inanır mısınız buraya gelmeyen kalmadı. Bir bordo bereliler gelmedi daha dedi. <gülüyor> Bir de onlar gelse tamam olmuş. Yani yanıltıcı da değil. Yani videolarını seyrettik burada. Yani hakikaten insanın aklının alamayacağı boyutta. Ayrıca orada fiziksel şiddet de uygulandı. Evet. Yani oradaki kadını 87 yaşındaki kadının kolları mı mu oldu? Gördük. Yani bunlar tamamen insan hakları ihlali ve yaşam hakkının ihmali. Şimdi bir, bir tane kadın ya yani bunlar bir de hani bir de okuyup yazsalarmış yani diyorum. Kadın dedi ki hanım dedi bana. Bize diyorlar ki işe engel oluyorsunuz. Peki benim işim ne olacaktı? Evet. Ben burada tarlamla işte sürüyorum, ediyorum, hı hı. para kazanıyorum. Benim işimi kim dikkate alıyor dedi. Şimdi bunları keza Kürecik'te yaşanan olayları, i̇şte İstanbul, mesela haftasını biz Kaz Dağları'ndaydık. Orada biliyorsunuz yani, orada da altın madeni meselesi var. Takip ediyoruz, evet. evet, e, orada, evet orada da yani orası ciddi anlamda da hani tarıma, turizme hizmet ediyorduk. insanlar bundan geçiniyorlar. Bu tip olayları biz İnsan Hakları Komisyonu'nda bir alt komisyon oluşturulmasını sağlayarak yaşam hakkının ihlali ve bunun karşısında yani bu kentsel dönüşüm olacaksa bu kadar ucuza kapatılmasın. Yani bu insanlara ciddi tazminatlar ödensin ya da bir şekilde önce koruma sağlansın türünden bir çalışma başlatmak istiyoruz. Yoksa bunlar böyle tek tek e, biz iptal ettirelim onlar kanunlaştırsınlar. Kanun hükmündeki olacak evet. Şimdi ben bir de onu soracaktım. Yani kanun hükmündeki kararnamelerle bütün bu çevre denetimi meselesi doğrudan doğruya artık ortadan Tabii. kaldırılarak Tabii. E, merkezi otoritenin iradesine tabi kılınmış gibi bir durum var. Hatta e, çevreyi tahrip eden öyle. denetimini yapacak yani. Evet denetim, <gülüyor> denetim konusu me meclis dahil yani anayasanın e, bile ihlali olduğu söylenebilir bunun. Anayasanın da ihlali olduğu evet. söylenebilir. Anayasanın 56. maddesinde çevreyi geliştirmek, çevre evet. sağlığını korumak ve çevre evet. kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların evet. ödevidir diye bir evet. ifade var. Evet, Örneğin, anayasanın ihlali tabii. Bir tabii. de burada tabii sinik bir durum da söz konusu. Hükümetin bu konudaki tavrında, bu kanun hükmündeki kararnamelerin burada kullandırılmasında şöyle. Yani bu zaten e, yaklaşık bir sene önce yasa olarak çıkartılması denendi koruma alanlarının hı hı. koruma statüsünün kaldırılması meselesi bu bir hukuk süreci sonucunda geri dönecek KHK tabii, yöntemine tabii, başvuruldu tabii, yani tabi tabi tabi aynen öyle yani e, bunu da zaten biliyorsunuz kanun hükmünde kararnameleri bu şey döneminde çıkarttılar yani kendilerinde yetki olduğu sürede meclis kapandı hı hı. bakanlar konuya yetki verildi yani sırada bir sürü kanun hükmünde kararnameler çıktı cumhuriyet Halk partisinin iptal için sürekli e, gidiyor ama anayasa mahkemesi, anayasa mahkemesi şimdi anayasa mahkemesinde tavrı ne olacak gerçekten bilmiyoruz yani sonuç olarak hani adalet bakanına bağlı bir anayasa patronunun adalet bakanı olduğu bir adalette e, tabi hani keşke olabilse ben ekolojik anayasayı bir süredir dillendiriyorum ha, bir de onu soracaktım evet ekolojik anayasa meselesi var tabi yani bütün bunlar artık biraz böyle marjinal evde entelektüel keyif için konuştuğumuz şeyler olmanın çok ötesinde, çok ötesinde hayat ve memat meselesi. Yani orada sizin e, sözünü ettiğiniz tortumdaki kadının söylediği doğrudan doğruya var olma Tabii. meselesi. Yani yok olma ya da var olma. Ama bu Size her yerde de bu şekilde. gösterecekler diyor kadın. Evet. Şimdi o durumda e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de daha e, anayasa mahkemesine e, daha sık İla, gitmesi. E, e, ilave başka e, şeyler başka de şeyler. örgütlemesi gerekmiyor mu bilmiyorum. Yani. Doğru doğru. Kesinlikle öyle. E, dediğim gibi yani hani çevre komisyonunda daha aktif çalışmaya gayret ediyoruz. Bu insan Hakları Komisyonu'ndaki bu yapılanmayı önemsiyorum. Yani onu başarabilirsek alt komisyon. Ekolojik anayasa meselesinde ben dile getirmeden önce e, bizim anayasa komisyonu üyesi e, vekillerimize danıştım. Özellikle Süleyi Batum'a. Danışarak söyledim anlattım. Akıllarına yattı. Yani dedim ki bu sadece hani bir hani grup beyaz yakalı entelektüelin oyalanma alanı olan çevrede. Bu baş başka bir şey. Yani bunun içinde vatandaşlık tanımı var. Bunun içinde kültürlerin korunması var. Dillerin korunması var. Suyun, tohumun, tarımın Enerjinin her şeyin Hatta var. Hatta işte bu bizim sizin de bulunduğunuz toplantılardan birinde hatırlıyorum yani doğanın kendi hakları tabii, vazgeçilmez tabii, devredilmez, tabii, devredilmez tabii. hakları insan hakları evrensel bildirgesi gibi. Tabiat evrensel hakları bildirgesi de gündemde, Birleşmiş Milletlerde de bazı tabii Latin Amerika ülkelerinde ki. Bolivya'da ve Ekvador'da tabii. da geçmiş durumda Ekvador'da. E bir de şöyle düşünün, yani insan hakkını, doğanın hakkını koruyarak ancak temelden koruyabilirsiniz. Yani yoksa doğanın hakkı, tabi yoksa koruyamazsınız. Çünkü doğayı dışladığınız zaman bugün insan hakkını korumaya dönük yaptığınız bir şey, yani insan odaklı yaptığınız bir şey, yarın gidip yine insanı vuruyor. Oysa doğa temelli düşündüğünüzde belki bugün birkaç gelişmişlikten ödün vereceksiniz ama o önümüzdeki dönem sizin için bir ödül olacak. Onun için yani bu tip şey, yani biz tamam ekolojik bir Ekvador anayasası olsun demiyoruz ama şimdi bütün bu maddeler tek tek görüşülecek. Yani bunlara birer ekolojik bir katmak. Yani bu ülkenin hani tohum zenginliğinden hep söz ederler bir dönem. Yok işte kalmadığını söylüyoruz. Evet uzmanlar. tabii Bunların korunması, bizim su kaynaklarımız... Yani dünyadın büyük denizlerinde, okyanuslardaki canlı türlerin, büyük balıkların %90'ının yok oldu Yani tabii. önümüzdeki çocuklarımız için tabii, herhangi tabii. bir balığın söz konusu bile olamayacağı tabii. bir ortamdan bahsederken... Tabii. Tabii. ...bu yeni e, projelerle böyle gökdelenler, gökdelenler ve şeylerle, kanallar, kanallar iki şeyler. yeni şehir ilaveleriyle evet. falan olacak işte ama bunu... ...hani Halk Partisi'nden de çok fazla bir talep beklemek gibi olmasın... ...ama yani herkesin yerel ve parti düzeyinde de ciddi bir mücadele evet, vermesini evet, bek bekliyoruz evet, yani. Evet, evet, evet, evet, valla işte mümkün olduğu kadar fazla ses çıkarmaya çalışıyoruz. Yani, yani mesela bir enerjide bile ne kadar yapılabilir bilmiyorum ama mesela yerel uygulamalar yapılabilmesi... ...yani mesela bir merkezi elektrik havuzu vardır... Evin belli başlı yerlerde eğer o hes kuracaksanız bırakın bari o köylünün olsun o hes. Elektriğini de ucuza sağlayın. Yani bu tarz biraz o bölgeye odaklı, insanı odaklı, doğaya odaklı. Çoğunlukta o zaman o köylü o sahiplenir. Ama yani... işte bütün sistemde tam tersine. Belli şirketler <gülüyor> için tabii, yapıldığı tabii. için tabii, bu, tabii, belli tabii, şirketlerin müşterikte orta bile diye kısa vadeli çıkarları karları için yapıldığı için de bu söylediğinizin gerçekleşmesi çok zor. Üstelik de biz Avrupa enerji Hattı'na gözüküyor. bağlandık. O tortumda üretilen, hepsi belki Norveç'e evet. yapacak, bilemiyoruz yani onu da onun da hesaplarını. Baktığınızda bir enerji master planı da yok bizim ülkemizde. Yani şöyle bir hani e, ne kadar enerjiye ihtiyacımızın olduğuna dair her kurumun rakamı farklı. Enerji Bakanlığı'nın farklı. Bu konuyla ilgili çalışanların farklı ama ciddi bir master plan e, açıklanmıyor. Uzun senelerdir açıklanmıyor. Evet vallahi, e, galiba <gülüyor> süreyi <gülüyor> evet, e, bitiriyoruz Melda Hanım. Çok e, teşekkür ederiz. Her seferinde bunları konuşmak üzere burada stüdyoya çok beklediğimizi memnun de, de muhakkak belirtmek istedim. Bir e, şey eklemek ister misiniz? Yani, ek, çok şunu... teşekkürler. E, yani çok memnun oldum. E, dediğim gibi bundan sonraki gelişmeleri mutlaka sizlerle paylaşırım. E, yani ben e, çevre konusunun insan haklarından ayrılamayacağını düşünüyorum. Yani sonuç olarak doğa ve çevre... insanı korumak bence adına da zaten o yüzden, daha önemli bir sorunu evet, da yok Evet evet yani. evet. O yüzden zaten hani ben aslında çevre konularıyla ilgili olarak girdim ama önümde ciddi bir insan hakları dosyası birikmiş vaziyette. Pe zaten insan da çevreden izole edilebilir bir şey değildi. değil yani. Değil. O bir olmadan evet, diğeri olmuyor. Evet, evet, benim için. de bütün formasyonum insan hakları üzerine, üzerine, Evet zaten çevre <gülüyor> ve insan hakları bir şekilde paralel gidiyor. O yüzden e, Bayramcı'milerde inşallah sizlerde. Çok çok teşekkür, teşekkür ederim. Evet, böylece de programımızı e, tamamlıyoruz. Melda Onur'la Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili İstanbul Milletvekili Melda Onur'la biraz dertleştik evet. aslında. <gülüyor> Şimdi Çakber e, ile başlamıştık. Bugün onunla da e, bitiriyoruz. You Never Can Tell adlı parçasında Rakor'un kurucu elemanı diyelim. Chuck Berry'nin çok hoş parçalarından biri. 85 yaşında kendisi. You Never Can Tell. Hepinize günaydın. Günaydın. It was a Mademoiselle. Chapel Bell C'est la vie C'est the old folks It goes to show You never can tell They furnished off An apartment With a two-room robot sale The cooler radar Was crammed With TV dinners And ginger ale But when Pierre Found work The little money Coming worked out well C'est la vie C'est the old folks Show you never can tell They had a high-five phone, old oh boy, did they let it blast 700 little records, all rock, rhythm and jazz But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell C'est la vie, c'est the old folks, you go to show you never can It was a cherry ringtone. gasté